Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ve sahip olduğunuz cariyeler dışında evli bulunan kadınlarla evlenmeniz de size haram kılınmıştır. Allah'ın size buyruğu budur. Bunlardan başkasını iffetli olmak ve zinadan kaçınmak üzere mallarınızla istemeniz size helal kılınmıştır. O halde Onlardan yararlanacak olursanız, kendilerine kararlaştırılmış olan ücretlerini, mehirlerini verin. Bununla birlikte, ücretlerin, mehirlerinin kararlaştırılmasından sonra, karşılıklı olarak anlaştığınız hususlarda sizin için bir sakınca yoktur. Kuşkusuz Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. İçinizden her kim, hür Müslüman kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse, o takdirde sahip olduğunuz genç, inanan cariyelerinizle evlensin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Çünkü siz birbirinizden gelmesiniz. Öyleyse iffetli olan, zinadan kaçınan ve gizli dostlar edinmeyen cariyelerle, sahiplerinin iznini alarak evlenin ve onlara ücretlerini mehirlerinde örfe uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş işleyecek olurlarsa bu takdirde onlara hür kadınlara uygulanan cezanın yarısı vardır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak sizi öncekilerin yollarına ulaştırmak ve tevbelerinizi kabul etmek istemektedir. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek istemekte, nefsinin isteklerine uyanlarsa sizin büsbütün yoldan çıkmanızı istemektedirler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey inananlar! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, aranızda mallarınızı haksız yollarla yemeyin ve birbirinizi öldürmeyin. Çünkü Allah size karşı çok merhametli olandır. Bununla birlikte, kim bu yasak fiilleri düşmanca hareket ederek ve haksızca davranarak işlerse, biz onu ateşe sokacağız. Bu ise Allah'a göre, çok kolaydır. Eğer size yasaklanmış olan büyük günahları işlemekten kaçınırsanız, biz de sizin kötülüklerinizi örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın bir kısmını diğerinden üstün kıldığı şeyleri tutkuyla istemeyin. Erkeklerin çalışıp kazandıklarından bir payı olduğu gibi, kadınların da çalışıp kazandıklarından bir payı vardır. Allah'ın lütfundan isteyin. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Her birinizi ana babanın ve yakınların bıraktıklarına varis olan mirasçılar kıldık. Yeminlerinizle bağlandığınız kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeye tanık olandır. Allah'ın insanlardan bir bölümünü diğerlerine üstün kılmasından, ve erkeklerin mallarından harcama yapmalarından dolayı, erkekler kadınların yöneticisidirler. Bu yüzden, iyi kadınlar, itaatkâr olanlar ve Allah'ın kendilerini korumalarına karşılık, gizliyi koruyanlardır. Serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince, onlara önce öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın. Bununla da düzelmezlerse, onlara hafifçe vurun. Ancak size itaat ederlerse, artık onlara karşı başka bir yol aramayın. Koşkusuz ki Allah çok yüce, çok büyük olandır. Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden de, kadının ailesinden de, onlara birer hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse, Allah aralarını bulur. Çünkü Allah, gerçekten çok iyi bilen, çok iyi haberdar olandır. Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve sahip olduğunuz kölelere iyi davranın. Çünkü Allah kendini beğenenleri ve böbürlenip duranları sevmez. Bunlar cimrilik ederler, insanlara da cimri olmalarını söylerler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizlerler. Bu yüzden biz de inkarcılar için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. Kimin arkadaşı şeytansa, bilsin ki o, çok kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe inansalardı, ve Allah'ın kendilerine vermiş olduklarından harcasalardı, ne olurdu? Kuşkusuz Allah onların durumunu çok iyi bilendir. Gerçekten Allah, zerre kadar haksızlık yapmaz. Bununla birlikte, yapılan bir iyiliği ise, kat kat artırır Ve katından, çok büyük bir karşılık verir. Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz, ve seni de onlara karşı tanık gösterdiğimiz zaman, durumların ne olacak? O gün, inkar etmiş, ve elçiye isyan etmiş olanlar, yerin dibine geçirilmeyi isteyecekler ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir. Ey inananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye, cunupken de yolcu olanlar dışında, boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Bununla birlikte eğer hasta veya yolculuktaysanız veya tuvaletten gelmişseniz ya da kadınlara dokunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Kuşkusuz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanların neler yaptıklarını görmüyor musun Onlar sapıklığı satın almakta ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istemektedirler. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Allah koruyucu olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter. Yahudiler içinde sözleri bağlamlarından koparan, dillerini eğip bükerek ve dini yererek, işittik ve karşı geldik, kulak vermeden dinle ve bizi gözet, Diyenler vardır. Şayet onlar işittik ve itaat ettik, Dinle ve bizi de gözet demiş olsalardı, Elbette kendileri için daha iyi ve daha doğru olurdu. Ancak Allah, inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Artık onlar pek azı dışında inanmazlar. Ey kendilerine kitap verilmiş olanlar! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına döndürmeden ya da cumartesi yasağına uymayanları lanetlediğimiz gibi sizi de lanetlemeden önce elinizdeki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimize inanın. Çünkü Allah'ın buyruğu daima yapıla gelmiştir. Allah kendine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakini dilediğine bağışlar. Öyleyse kim Allah'a ortak koşarsa bilsin ki o, çok büyük bir günah işlemiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır, Allah dilediğini hem de kendilerine hiçbir haksızlık yapılmadan temize çıkarır. Allah hakkında nasıl yalan uydurduklarına bir baksana. Bu ona apaçık bir günah olarak yetmez mi? Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olduğu halde puta ve tağuta inananları ve inkar edenler hakkında bunlar inananlardan daha doğru yoldadırlar diyenleri görmüyor musun? İşte Allah'ın lanetledikleri bunlardır. Allah kimi lanetlerse artık onun için hiçbir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Böyle bir şey olsaydı, o takdirde insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanları kıskanıyorlar mı? Gerçekten de biz, İbrahim soyuna kitap ve hikmet vermiş ve onlara çok büyük bir hükümranlık bağışlamıştık. Bununla birlikte, onlardan bir kısmı ona inanmış, bir kısmı da onu terk etmişlerdi. Yakıcı ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onları ateşe sokacağız. Öyle ki, derileri yanıp döküldükçe, azabı iyice tatmaları için yeni derilerle değiştireceğiz. Kuşkusuz Allah çok güçlü, çok bilge olandır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, biz onları altlarından ırmaklara akan cennetlere sokacağız. Onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Orada onların tertemiz eşleri olacaktır. Onları koyu bir gölgeliğe koyacağız. Kuşkusuz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, Ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenize emreder. Allah size ne güzel öğüt vermektedir. Kuşkusuz ki Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Elçiye ve sizden buyruk sahibi olanlara da itaat edin. Eğer herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşecek olursanız, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve elçiye götürün. Bu, sonuç bakımından daha hayırlı ve daha güzeldir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar, kendilerine tağgutu reddetmeleri söylendiği halde, yine onun hakemliğine başvurmak istemektedirler. Şeytan da onları iyice saptırmak istemektedir. Onlara, Allah'ın indirmiş olduğuna ve elçiye gelin denildiğinde, iki ikiyüzlülerin senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Başlarına kendi yaptıklarından dolayı bir musibet gelince de sana gelip, Biz iyilik etmekten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diyerek, nasıl da Allah'a yemin ediyorlar. İşte bunlar, kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. O halde sen onları kendi başlarına bırak. Ama yine de kendilerine etkileyici söz söyleyerek öğüt ver. Biz her bir elçiyi, Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için göndermişizdir. Şayet onlar, kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelerek, Allah'tan bağışlanma dileselerdi, ve elçi de onlar için bağışlanma dileseydi, onlar, Allah'ın tevbeleri çok kabul ettiğini, çok merhametli olduğunu görürlerdi. Hayır! Rabbine and ki onlar, aralarında anlaşmazlığa düştükleri konularda seni hakem tayin edip, sonra da verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam olarak kabul etmedikçe inanmış olmayacaklardır. Eğer biz onlara kendinizi öldürün ya da yurtlarınızı terk edin diye emretmiş olsaydık, içlerinden çok azı dışında böyle bir şey yapmazlardı. Ama onlar kendilerine öğütleneni yapmış olsalardı, elbette bu kendileri için daha iyi olur ve hem de kendi duruşlarını daha da güçlendirmiş olurlardı. O zaman biz de onlara katımızdan büyük bir ödül vermiş ve böylece onları dost doğru bir yola ulaştırmış olurduk. Kim Allah'a ve elçiye itaat edecek olursa, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve iyilerle birlikte olacaktır. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Çok iyi bilen olarak Allah yeterlidir. Ey inananlar! Savaşa ister küçük grupları halinde, ister topluca çıkın ama tedbiri elden bırakmayın. İçinizden elbette ki savaştan geri kalan olacaktır. Başınıza bir felaket gelecek olursa, o zaman o, Allah bana lütufta bulundu da onlarla birlikte bulunmadım diyecektir. Ama Allah'tan size bir lütuf erişecek olursa, bu sefer de o, sanki onunla aranızda sevgi ve yakınlık yokmuş gibi, keşke ben de onlarla birlikte olsaydım da, onlar gibi büyük bir kazanç elde etseydim diyecektir. Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşırsa, ister öldürülsün, ister galip gelsin, biz ona çok büyük bir ödül vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizi halkı zulmeden şu kentten çıkar, bize katından bir koruyucu gönder. Katından bize bir yardımcı lütfet diyen, Güçsüz bırakılmış erkekler, Kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İnananlar Allah yolunda, inanmayanlarsa Tagut yolunda savaşırlar. O halde siz, Şeytanın dostlarına karşı savaşın. Gerçekten şeytanın hilesi çok zayıftır. Kendilerine, Elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilenleri görmüyor musun? Onlara savaş, farz kılınınca, içlerinden bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla korkuya kapılmış ve Ey Rabbimiz! Bize savaşı niçin farz kıldın? Keşke savaşı bizim için bir süre daha erteleseydin demişlerdi. De ki, dünyanın geçimliği çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Çünkü size en küçük bir haksızlık yapılmayacaktır. Nerede olursanız olun, isterseniz sarp ve sağlam kaleler içinde bulunun, yine ölüm sizi bulur. Onlara bir iyilik ulaşırsa, bu Allah katındandır derler. Bununla birlikte başlarına kötü bir şey gelecek olsa, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi Allah katındandır. Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Başına gelen iyilik Allah'tan, kötülük ise kendindendir. Biz seni insanlara elçi olarak gönderdik. Tanık olarak da Allah yeterlidir. Kim elçiye itaat ederse, Kuşkusuz Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirecek olursa bilsin ki, biz seni onların başına gözcü olarak göndermedik. Onlar senin yanındayken emrine uyduk derler. Ama senin yanından ayrıldıklarında da, onlardan bir kısmı, geceliğin senin dediklerinden başka şeyler kurarlar. Ama Allah, geceliğin ne düşünüp kurduklarını yazmaktadır. O halde sen de onlardan uzak dur ve sadece Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah, vekil olarak yeter. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başka birinin katından gelmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı. Onlara güvenlik ya da tehlikeyle ilgili bir haber gelecek olsa, onu derhal yayarlar. Oysa o haberi elçiye ya da içlerinden söz sahibi olanlara götürselerdi, onların arasından işin üç yüzünü anlayanlar nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilirlerdi. Eğer Allah'ın size olan lütfu ve sevgisi olmasaydı, pek azınız dışında şeytana uyardınız. Artık sen Allah yolunda savaş. Çünkü sen ancak kendinden sorumlusun. Ve inananları da savaşa teşvik et. Yakında Allah, inkar edenlerin gücünü kıracaktır. Çünkü Allah, güç bakımından da, cezalandırma bakımından da, onlardan üstündür. Kim güzel bir işe aracılık ederse, onda onun bir payı olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onda onun da payı olur. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir. Size selam verildiğinde daha güzeliyle selamlayın ya da aynıyla karşılık verin. Çünkü Allah her şeyi çok iyi hesap edendir. Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah sizi hakkında hiçbir kuşku olmayan kıyamet gününde bir araya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Yaptıkları işler yüzünden Allah ikiyüzlüleri baş aşağı etmişken, size ne oluyor da onlar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah'ın saptırdığını doğru yola ulaştırmak mı istiyorsunuz? Allah kimi saptırmışsa artık onun için bir çıkış yolu bulamazsın. Onlar kendi inkar ettikleri gibi, sizin de inkar ederek onlarla eşit durumda olmanızı istemektedirler. O halde Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Ama yüz çevirirlerse onları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün ve onlardan ne dost ne de yardımcı edinmeyin. Ancak sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluma sığınanlara ya da ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemedikleri için Size yürekleri sıkılarak gelenlere dokunmayın. Allah dileseydi, onları başınıza musallat ederdi ve böylece onlar da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmaz ve size barış önerirlerse, Allah onlara saldırmanıza izin vermez. Diğer yandan, hem size karşı hem de kendi toplumlarına karşı güven içinde bulunmak isteyen başkalarıyla da karşılaşacaksınız. Ancak bunlar ne zaman fitneye çağrılsalar, derhal içine dalarlar. Eğer bunlar da sizden uzak durmaz, size barış önermez ve sizden ellerini çekmezlerse, onları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. İşte bunlar, kendilerine karşı savaşmak konusunda size açık bir yetki verdiğimiz kimselerdir. Yanlışlıkla olması dışında, İnanan birinin inanan birini öldürmeye hakkı yoktur. Bununla birlikte kim inanan birini yanlışlıkla öldürecek olursa, o zaman inanan bir köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine diyeti bağışlamadıkları takdirde diyet vermesi gerekir. Eğer öldürülen inanan biri olmakla birlikte size düşman olan bir toplumdansa, sadece inanan bir köle azat etmesi, Ancak aranızda anlaşma bulunan bir toplumdansa, ailesine diyet vermesi ve inanan bir köle azat etmesi gerekir. Bununla birlikte, kim bu yükümlülükleri yerine getirecek imkanı bulamazsa, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için aralıksız iki ay oruç tutması gerekir. Allah çok iyi bilen, hikmet sahibi olandır. Ancak kim inanan birini kasten öldürecek olursa, bilsin ki cezası, içinde sürekli olarak kalacağı cehennemdir. Çünkü Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için çok büyük bir azap hazırlamıştır. Ey inananlar! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman, iyice araştırın ve size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek, sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında birçok ganimet vardır. Önceleri siz de öyleydiniz. Ama Allah size lütufta bulunmuştu. Bu yüzden iyice araştırın. Çünkü Allah, yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. İnananlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlarla, Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir olmaz. Bu yüzden Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine en güzel ödülü vaat etmişse de, savaşa katılanları kendinden çok büyük bir ödül, yüksek dereceler, bağışlanma ve sevgi bahşetmek suretiyle oturanlardan üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Melekler canlarını alacakları sırada kendilerine zulmedenlere, ne yapıyordunuz diye sorduklarında onlar, biz yeryüzünde güçsüz bırakılmıştık diyeceklerdir. Bunun üzerine melekler de onlara, Allah'ın arzı göç etmeniz için yeterince geniş değil miydi karşılığını verecektir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Ancak çare bulamayan ve yol bilmeyen güçsüz bırakılmış erkek, kadın ve çocuklar bunun dışındadır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini affetmesi umulan kimselerdir. Çünkü Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Kim Allah yolunda hicret edecek olursa, yeryüzünde gidecek çok yer ve bolluk olur Şu halde kim Allah'a ve elçisine hicret etmek üzere evinden çıkar ve sonra da kendisine ölüm erişecek olursa, bilsin ki onu ödüllendirmek Allah'a aittir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Yeryüzünde yolculuğa çıktığınızda inkar edenlerin size saldırıda bulunmasından korkacak olursanız namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Çünkü inkar edenler sizin apaçık düşmanınızdır. Onların içindeyken namaz kıldırdığında içlerinden bir grup silahlarını alıp seninle birlikte namaza dursun ve secde edince de bu grup arka tarafınıza geçsin. Bu kez de namaz kılmayan diğer grup gelip seninle birlikte namazı kılsınlar. Onlar da tedbirli olsunlar ve silahlarını yanlarında bulundursunlar. Çünkü inkar edenler size ansızın bir baskın yapmak için silah ve mühimmatınızın yanınızda olmamasını arzu ederler. Ancak yağmurdan dolayı güçlük çekiyorsanız veya hastaysanız silahlarınızı bir yere bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Yine de her şeye rağmen gerekli tedbirinizi alın. Allah inkar edenlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirdiğinizde ayakta durarak, oturarak veya yanlarınızın üzerinde Allah'ı anın. Güvene kavuştuğunuzda da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz inananlara vakitli olarak farz kılınmıştır. Düşmanınız olan o toplumun peşine düşmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekmekteyseniz, kuşkusuz onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Ama siz, Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri beklemektesiniz. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Biz sana kitabı, İnsanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmetmen için gerçek olarak indirdik. Sen hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlanmanı iste. Kuşkusuz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sen kendilerine hainlik edenleri savunma. Çünkü Allah sürekli hainlik yapıp günah işleyeni sevmez. Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışıyorlar da Allah'tan gizlenmeye çalışmıyorlar. Oysa Allah, onlar O'nun hoşnut olmadığı sözü gece düzüp kurarlarken onlarla birlikte bulunmaktadır. Allah onların yapmakta olduklarını kuşatandır. Haydi siz dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet gününde Allah'a karşı onları kim savunacak ya da kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de, sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayan, çok merhamet eden olarak bulur. Kim bir günah işlerse, onu ancak kendine karşı işlemiş olur. Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Kim bir hata veya bir günah işler, ve sonra da onu suçsuz birinin üzerine atacak olursa, kuşkusuz o, büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın sana lütfu ve sevgisi olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya kalkışırlardı. Oysa onlar ancak kendilerini saptırırlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu, gerçekten çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka verilmesini, veya iyilik yapılmasını, yahut insanların arasının düzeltilmesini gerçekleştirmek için, gizli konuşanın konuşması müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bunu yaparsa, ona büyük bir ödül vereceğiz. Kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye karşı gelecek ve inananların yolundan başka bir yola uyacak olursa, biz onu döndüğü yola yöneltiriz ve cehenneme sokarız. Orası varılacak ne kötü yerdir. Allah kendine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Ama bunun dışında kalanı dilediğine bağışlar. O halde kim Allah'a ortak koşacak olursa, gerçekten o derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım tanrıçalara tapıyorlar. Ancak onlar böylece Allah'ın lanetlemiş olduğu inatçı şeytandan başkasına tapmamaktadırlar. O şeytan şöyle demişti. Ant olsun ki ben kullarından belli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara boğacağım, onlara hayvanların kulaklarını yarmalarını ve Allah'ın yaratma düzenini değiştirmelerini emredeceğim. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara vaatlerde bulunur onlara umutlar verir. Oysa şeytanın onlara olan vaatleri, aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır. İnananlara ve iyi iş yapanlara gelince, biz onları, Allah'ın gerçek bir sözü olarak, sürekli olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Ancak cennete girmek ne sizin ne de kitap ehlinin istemesine göre olmaz. Kim bir kötülük işlerse ondan dolayı cezalandırılır ve kendisine Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulamaz. Erkek olsun kadın olsun, Her kim inanmış olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girecekler ve en küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklardır. İşini güzel yaparak, kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine uyan kimseden, dince daha güzel kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Allah, her şeyi çok iyi kuşatandır. Onlar senden, kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, Allah size onlar hakkındaki hükmünü açıklıyor. Kitapta kendileri için yazılanı vermeyip evlenmek istediğiniz yetim dul kadınlar, çaresiz çocuklar, ve yetimlere karşı adaletli davranmanız konusunda size okunan ayetler, gerekli hükümleri ortaya koymaktadır. İyilik olarak ne yaparsanız, kuşkusuz Allah onu bilmektedir. Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden korkacak olursa, aralarında uzlaşmalarında kendileri için bir sakınca yoktur. Çünkü uzlaşma daha iyidir. Zaten nefisler de kıskançlığa hazırdır. Şu halde iyi davranacak ve Allah'tan korkacak olursanız, bilin ki Allah, yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Ne kadar isteseniz de, kadınlar arasında adaleti sağlamaya asla güç yetiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün yönelip, diğerini kocasızmış gibi askıda bırakmayın eğer durumunuzu düzeltir ve Allah'tan korkarsanız, bilin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer eşler birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah bol nimeti sayesinde her birini kendine yeterli kılar. Çünkü Allah lütfu çok geniş, çok bilgi olandır. Göklerde ne var, yerde ne varsa, Hepsi Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara ve size Allah'tan korkun diye emretmiştik. Eğer inkar edecek olursanız bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah kendine yeterli olan çok övülendir. Göklerde ne var yerde ne varsa Hepsi Allah'ındır. O halde, vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah buna gücü yetendir. Kim dünya nimetini isterse, bilsin ki dünya ve ahiretin nimeti Allah katındadır. Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Ey inananlar! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için tanıklık yaparak adaleti gerçekleştirenlerden olun. Tanıklık ettiğiniz kimseler ister zengin, ister yoksul olsunlar, siz adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah, Allah, davanın taraflarına sizden daha yakındır. Siz tutkularınıza uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer tanıklıkta dilinizi eğip büker ya da tanıklıktan vazgeçecek olursanız, bilin ki Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Ey inananlar! Allah'a, elçisine, elçisine indirmiş olduğu kitaba ve daha önceleri indirmiş olduğu kitaba inanın. Şu halde kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse kuşkusuz o derin bir sapıklığa düşmüş olur. İnanıp sonra inkar eden, sonra tekrar inanıp yine inkar eden ve böylece inkarları arttıkça artanlara gelince Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola ulaştıracaktır. İnananları bırakıp inkarcıları dost edinen iki yüzlülere kendileri için can yakıcı bir azap olduğunu haber ver. Onlar böyle davranmakla onların yanında güç ve itibar kazanmak mı istiyorlar? Oysa gerçekte bütün güç ve itibar Allah'ındır. Allah kitapta size şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe onlarla bir arada oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. Kuşkusuz Allah iki ikiyüzlülerin ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi sürekli olarak gözetleyip dururlar. Eğer size Allah'tan bir zafer gelecek olsa, onlar, biz sizinle birlikte değil miyiz? derler. Ancak inkar edenler bir zafer kazanacak olsalar, bu kez de onlara, sizi inananlardan koruyarak üstün gelmenizi sağlamadık mı? derler. Allah sizinle onlar arasındaki hükmünü kıyamet gününde verecek ve inkar edenlerin inananlara üstün gelmesine hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. İki yüzlüler güya Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa planlarını bozarak onları asıl aldatan O'dur. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da çok az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp durdukları için ne inananlara ne de inkar edenlere bağlanabilirler. Allah kimi doğru yoldan saptıracak olursa artık onun için hiçbir yol bulamazsın. Ey inananlar. İnananları bırakıp da inkar edenleri dost edinmeyin. Allah katında aleyhinize kullanılacak apaçık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz? Kuşkusuz iki yüzlüler cehennemin en alt tabakasında olacaklardır. Onlar için bir yardımcı da bulamazsın. Bununla birlikte tevbe edenler, durumunu düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve Allah için dinlerine samimi olarak bağlananlar bunun dışındadır. Bunlar da cennette inananlarla birlikte olacaklardır. Allah inananlara çok büyük bir ödül verecektir. Eğer şükredecek, Ve inanacak olursanız Allah size niçin azap etsin? Şüphesiz Allah şükredenlere şükürlerinin karşılığını veren çok iyi bilendir.